Selam, bu derinlemesine dalışımızda Doktor Alaattin Ali'nin kitabından e, ilham verici hikayeler ve büyük anlamlardan bir hikayeye bakıyoruz. Evet, Servet Kuşunun kanatları altında. Çok manidar bir başlık. Kesinlikle. Amacımız da bu hikaye üzerinden gerçek servet nedir, ne değildir? Biraz bunu deşmek. Belki senin için de farklı bir kapı aralar. Hı hı. Şöyle bir gözünde canlandır Sultan Ahmet, o tarihi doku. Orada beş tane adam var. Hepsinin yeteneği farklı ama dertleri, arayışları ortak gibi. Kimlerdi onlar? Hatırlayalım. Var. Mesela Alim çok bilgili. Sonra Zeki var adı üstünde, kıvrak zekalı. Kavi müthiş güçlü, Abdülrazzak arı gibi çalışkan. Bir de Abdülgani var mirasyede olan. Aynen. Ve hepsi yani neden istedikleri o refaha ya da huzura ulaşamadıklarını sorguluyorlar. Tam o sırada karşılarına bilge biri çıkıyor. Abdülhakim. Hmm, i̇şte hikaye burada başlıyor aslında. O karşılaşma anı önemli. Evet gel şimdi bu hikayeyi biraz daha yakından inceleyelim. Bakalım bu karakterlerin soruları ve bilgenin cevapları bize servet, başarı, huzur hakkında neler fısıldıyor? Karakterlerin her biri aslında günümüzde de çok sık karşılaştığımız prototipler gibidir mi? Sahip olduğu bir şeye çok güvenen ama yine de tatmin olamayan insanlar. Çok doğru söyledin. Mesela Abdülalim bilgisine diyecek yok ama soruyor. İlim, servetin anahtarı derler, e benim sofram niye boş? Bilgi yetmiyor demek ki. Yetmiyor. Zeki de öyle. Bu zeka başkalarını ihya ediyor da bana niye yaramıyor diye dert yanıyor. Kendi işini kuramamış belki de. Abdülkavide sen, pazuları kuvvetli ama o da geçim derdinde. Bu güç beni neden doyurmuyor diyor. Abdurrazzak da durmadan çalışıyor ama elinde avacında bir şey kalmıyor. Bu kadar gayret niye berekete dönüşmez diye soruyor. Çalışmak da tek başına çözüm değil anlaşılan. Sonra Abdülgani var, parası var ama huzuru yok. Miras iyi güzel de diyor bu kaybetme korkusuna olacak. Yani sahip olmak da dert olabiliyor. İşte hepsi farklı köşelerden aynı noktaya geliyor. Sahip oldukları o tekil, o parlak özellikler onlara bütünlüklü bir tatmin, bir huzur vermiyor. Eksik bir şeyler var. Peki. Bilge Abdülhakim ne diyor bu farklı farklı dertlere? Cevaplarında ortak bir şey var mı? Olmaz mı? Var tabii. Abdülhakim aslında hepsine aynı temel mesajı veriyor farklı kelimelerle. Diyor ki, tek başına ne ilim, ne zeka, ne o kaba kuvvet, ne çok çalışmak, ne de o hazır bulduğun miras. Yetmiyor mu yani? Yetmiyor. Gerçek kalıcı bir zenginlik veya huzur için bunlar tek başına yeterli değil. Bunlar çok değerli. Evet, bir binanın taşları gibi düşün. Ama taşları bir arada tutan bir şeye ihtiyaç var. Harç mı lazım yani? Aynen öyle bir harç lazım. İşte o harç olmadan yapı ayakta durmaz, dağılır. Verdiği örnekler de çok güzel ama. Hani ilim için diyor ki yolu aydınlatır ama yürüyecek gücü veren başkasıdır. Evet. Zeka için de bir yelkendir ama o yelkeni açacak cesaret, dümeni tutacak irade gerekir diyor. Çok manidar. Güç bir emanet diyor. Gayret tohum ekmek gibi ama yağmuru yağdıran başkası. Mirasın da gerçek sahibini unutma diyor. Hep bir eksik parçayı tamamlayan başka bir unsur var sanki. İşte bilgi adamın sentezi burada devreye giriyor. O değerli nitelikler, o taşlar dediğimiz şeyler ancak doğru harçla birleştiğinde anlam kazanıyor, bir bütün oluyor. Peki nedir o harç? Hikayenin özü ne diyor bu konuda? Harç dediği şey aslında... Ee, yaradan'a tam bir teslimiyet yani onun bilgeliğine güvenmek, kendini ona bırakmak, onun takdirine rıza göstermek yani başına geleni bir bilgelikle kabul etmek, cesaret, irade. Ve tabii o yetenekleri doğru yolda kullanmak kesinlikle. En önemlisi de o belki. Sana verilen tüm bu nimetleri, yetenekleri onun istediği şekilde onun yolunda kullanmak. Rızkın sırrı, yani sadece paranın pulun değil, o manevi bereketin, huzurun sırrı işte bu bileşimde yatıyor. Yani olay sadece yetenekli olmak değil, o yetenekleri bir amaca bağlayan, bir arada tutan o manevi tutkalı, o harcı bulmak. Aynen öyle. Hikayenin ve kitaptaki derslerin altını çizdiği ana fikir bu. Mal, mülk, para, pul gelip geçici olabilir. Asıl bitmeyen, tükenmeyen hazine ne? kalbin zenginliği. Kalp zenginliği. Evet. Buna giden yolda işte o teslimiyetten, şükürden, rızadan geçiyor. Şunu unutmamak lazım. Gayret etmek, çabalamak bizim işimiz. Hikayedeki karakterler gibi elimizdeki taşları ortaya koyacağız. Ama sonucu belirleyen, o taşları bir saraya dönüştüren şey ilahi taktır. Tevekkül dediğimiz şey de bu zaten. Elinden geleni yapıp gerisini ona bırakmak. Tam olarak bu. Anlıyorum. O zaman bu hikayeden çıkan sonuç şu, servet dediğimiz şey öyle tek bir şeye bağlı değil. Bilgi, zeka, güç, çalışma, miras bunların hepsi önemli olabilir ama tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Aynen öyle. Hepsi birer yapı taşı ama asıl kritik olan bu taşları bir arada tutan ve onlara değer katan o harcı bulmak ve doğru kullanmak. Yani... Bilgelik, cesaret, yönetme becerisi, tevekkül ve tabii ki her şeyin kaynağına duyulan o sarsılmaz güven… Çaba bizden, takdir Allah'tan prensibi yani. Hikayenin özeti bu aslında. Unutmayalım bunu. Peki bu güzel sohbetin sonunda sana bir soruyla veda edelim o zaman. Senin hayatındaki yapı taşları ne? Yani hangi yeteneklerin hangi kaynakların var ve sence onları gerçek bir servete yani hem maddi hem manevi bir zenginliğe huzura dönüştürecek o harç için neye ihtiyacın var? Güzel soru. Kendi zenginlik yolculuğunda senin için en değerli olan ne? Belki, belki bu sorular üzerine biraz düşünmek istersen.